soğukta ellerimiz diyor üşüyor ve çatlayabiliyor. Krem kullanıyoruz diyor. Bu da abdese mani olur mu? Kremler. Olmaz. Krem niye mani olsun ki? Olmaz. Hmm. Yani bazen tabaka oluşturuyor mu? Ondan dolayı sorabilirler. Bir de tabaka alkollü... oluştursa da o krem hmm. yani hangi kremi kullanıyorsunuz? Su geçiren bir şeyleri. Hmm. Yani yağlı boya gibi bir tabaka oluşturmaz. Evet. Yani yağlı boya gibi tabaka oluşturan bir kremse ben böyle bir krem bilmiyorum. Hı. Böyle bir kremse elime sürdüğüm zaman efendim yıkayınca o krem suyu derinin içine geçirmiyorsa e, olmaz tabi. Ama o krem böyle değildir. Evet. Zaten o krem derinin gözeneklerinden içeriye gidiyor zaten.